Kandil gecelerinde oruç tutuyoruz. Bunları ne zaman tutmalıyız? Yani o mübarek geceden önce mi? O günden sonraki günü. Şimdi burada cevabımız şudur. Dini bir gün ne zaman başlar? Dinimize göre bir gün akşamdan başlar, hı hı. ertesi gün akşama kadar devam eder. Neymiş bunu tekrar edelim. Hı hı. Gün dediğiniz takdirde dinen bunun başlangıcı akşamdır. Akşam ezanı vaktinde okunuyor diyelim o andan itibaren ertesi günün günü başlamıştır. Yani bugün nedir pazartesi ee, diyelim bir saat sonra akşam ezan okunacak. Akşam ezanıyla birlikte gün neye dönüyor? Salıya dönüyor. Yani akşamdan itibaren o gün ertesi günün günüdür. Dolayısıyla mesela biz cuma gecesi bir ibadet yapmayı adadı isek, cuma gecesi ibadet yapmayı adadık. Ne zaman yapmamız gerekiyor? Perşembeyi cumaya bağlayan, gece. Hmm. Mesela regaib kandili ne zaman oluyor? Recep ayının ilk cuma gecesidir regaib kandili. E, ne zaman yapılıyor? Perşembeyi cumaya bağlayan gece. Çünkü e, cuma günü perşembe gününün akşamıyla ile birlikte başlayıp ertesi günün akşamına kadar devam etmektedir. Bugün e, cuma günü orucu Perşembe orucu dediğiniz takdirde hangi gün oluyor o zaman? O akşamı takip eden gün demektir. Evet. Dolayısıyla kandillerde diyelim, beraat kandilinin orucunu tutmak isteyen bir kardeşim. Ee, akşam beraat kandilidir. Hı hı. Ertesi gün o günün orucu olacağı için beraat kandili adına oruç tutacak kişi, Beraat kandilini takip eden gündüz oruç tuttuğu takdirde o kandilin orucunu tutmuş olur. Ama bir gün öncesiyle birlikte tutmak arz ediyordur. Yahut bir gün sonrasıyla tutmayı arz ediyordur. Bu kendi bileceği iş güzel olur gayet hoştur. Evet. O halde özetle şunu söylüyoruz. Yani dini açıdan bir kandilin orucu o kandil gecesini takip eden gündüz tutulan oruçtur. Evet.